46. Mektup Bu mektup yine Nakıf Seyyid Şeyh Feride rahmetullahu aleyh yazılmıştır. Allahu Teala'nın var ve bir olduğunu ve Muhammed aleyhisselamın onun Resulü olduğunun bedihidir. Pek meydandadır. Düşünmeye bile lüzum olmadığını bildirmektedir. Bu mektup çok mühim olduğundan İslam ahlakı kitabının 553. sayfasının başında da yazdık. Lütfen oradan okuyunuz. Allah-u Teala sizi kerim olan babanızın yolundan ayırmasın. Onların en üstüne olan birincisine ve geri kalanların hepsine bizden dualar ve selamlar olsun. Allahu Teala'nın var olduğunu ve bir olduğunu, hatta Muhammed Aleyhisselam'ın onun Resulü olduğunu ve hatta onun getirdiği her emrin ve haberin doğru olduğu güneş gibi meydandadır. Düşünmeye, isabet etmeye hiç lüzum yoktur. Kalbin bunlara inanması için kalbin bozuk olmaması, manevi hastalığı bulunmaması lazımdır. Kalp hasta ve bozuk olunca kalbin inanması için akılla düşünmek, incelemek lazım olur. Ancak bu surette kalp tasfiye bulur, yani hastalıklardan kurtulur. Basireten yani kalp gözünden manevi perde kalkarsa bunlara seve seve inanır. Mesela safrası bozuk kimse şekerin tadını duymuyor. Şekerin tatlı olduğunu ona anlatmak, ispat etmek lazımdır. Fakat safra hastalıktan kurtulunca ispat etmeye lüzum kalmaz. Hastalıktan dolayı ispat etmek lazım olması şekerin tatlılığına bir kusuru vermez. Şaşı olan bir şeyi iki görür ve iki kişi varsınır. Şaşıdaki göz hastalığı karşısındaki bir şeyin iki olmasını icap ettirmez. O iki gördüğü halde görünen yine birdir. Bunun bir olduğunu ispat etmek çok zordur. Doppelsen denilen göz hastalığı onlara ahvel denir. Müslüman olmak için yalnız kalbin iman etmesi, inanması lazımdır. Fakat her Müslümanın kalbine, dahili düşmanı olan nefsinden ve harici düşmanı olan şeytandan ve kötü arkadaşlardan hastalık gelmektedir. Nefis yaratılışında ahkam-ı düşmandır. Kalbin hasta olması, nefse uymasın demektir. Yani İslamiyete uymak istememesidir yani İslamiyet'in emirlerinin tadını duymamak, yasak ettiklerinden zevk almaktır. Bu yasaklara dünya denildiği 197. mektubunda yazılıdır. Dünyaya düşkün olmak, belki de imanı zayıf etmektir. Bir kimse nefislerinin esiri olan gafil insanların sohbetlerinden, sözlerinden, yazılarından, kitaplarından, radyolarından, televizyonlarından uzaklaşırsa ve nefsi teskiye olursa, yani inkar hastalığından kurtulursa, bu dahili ve hariciye düşmanlardan kalbe hastalık gelmez. Vücut hastalıkta ismiyete uyarak istifar okuyarak tavsiye edilince kalbi hakiki imana kavuşur. Nefsin cibilli hastalığından teskiyesi ve kalbin haricinden gelen hastalıktan tavsiyesi mürşidi kamili sohbetinde bulunmakla kitaplarını okumakla ve ahkamı ismiyeye uymakla nasip olur. 42. ve 52. mektuplara bakınız. Mürşidi kamil bütün sözleri, bütün işleri isamiyete uygun olan ehli sünnet talebi demektir. İsamiyeti iyi bilmesi derin alim olmasın demektir. Din bilgilerini akılla ispat ederek kalbe inandırmak kolay değildir. Yakînî ve vicdani bir iman elde etmek için ispat yoluna gitmektense kalbi hastalıktan kurtarmak daha iyidir. Nitekim safra hastasını şekerin tatlı olduğuna inandırmak için isabet etmeye kalkışmaktansa onu hastalıktan kurtarmak lazımdır. Safrası bozuk olan hastaya şekerin tatlı olduğunu ne kadar ispat edilirse edilsin yakin hasıl edemez. Çünkü şeker ağzına acı gelmekte vicdana acı olduğunu bilmektedir. Seyyid Abdülhakim buyurdu ki, müdrike yani bir şeyi anlamak kuvveti üçtür. Üçünün de doğru anlayabilmeleri için bulundukları uzuvların hasta olmamaları lazımdır. Birincisi, görünen his organlarındaki kuvvet olup Görme, işitme, koklama, gıdanın lezzetini anlama. Bu kuvvetler insanda bulunduğu gibi hayvanlarda da vardır. Bu kuvvetler olmasaydı insanlar taş gibi, odun gibi olurdu. İkincisi akıl kuvvetleri olup hissi müşterek hafıza, vehime, mütesarıfa ve hazernetül hayal denilen görünmeyen beş organdaki kuvvetlerdir. Bu kuvvetler insanların dimağında beyninde bulunur. Hayvanlarda yoktur. Bir şeyin varlığını bu kuvvetler güvenilen bir haberi işitmekle veya tecrübeyle yahut hesapla anlar. İyiyi fenadan, faydalıyı zararlıdan ayırırlar. Fen bilgileri, hesaplar bu kuvvette yapılır. Üçüncüsü, kalp kuvveti olup Müslümanların havvasına yani yüksek olan seçilmiş kimselere mahsustur. Kalbindeki bu manevi anlama kuvvetine basiret denir. Bu kuvvetle anlaşılan din bilgileri, akıl ve his kuvvetiyle anlaşılmaz. Akıl kuvvetiyle anlaşılan şeyleri, insan, hayvanların en üstünü olan ata senelerce uğraşsa anlatamaz. Bunun gibi, kalp kuvvetleri de anlaşılan bilgileri, din bilginlerini ve mesela marifetullahı bu seçilmişler başka insanlara senelerce söylese, onlar anlayamaz. Bunlardan daha yüksek seçilmişlerin seçilmişleri vardır. Bunlardan daha üstün Nebiler, Nebilerden daha üstün Resuller, bunlardan daha üstün ulul ül azm dereceleri vardır. Bunların üstünde de Kelamiyet, Ruhiyet, Hullet ve Mahbubiyet mertebeleri vardır ki, bu en üstün derece Muhammed Aleyhisselam'a mahsustur. Kalp Gönül denilen kuvvet, yürek dediğimiz et parçasında bulunur. Elektriğin ampulde, mıknatısın elektrik tellerinin makarasında hasıl olmasın gibi, İnsanlarda bulunan nefsi emmare din bilginlerine inanmamakta, tabiatı, yaratılışı İsamiyete uymaktadır. Bunun için İsamiyete uymak nefse acı gelmekte, ona uymak istememektedir. Kalp ise yaratılışında temizdir, salimdir. Fakat nefsin İsamiyete uymak istememesi hastalığı, kalbi sirayet ederek kalpte İsamiyete uymak istemiyor. İsamiyete inanıyorsa da uyması acı geliyor. İslamiyetin doğurduğu ispat için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, hasta olan kalpte buna yakin hasıl olması çok güç olur. Kalpte yakin hasıl olması için dahilden ve hariçten hastalık gelmemesi, gelmiş olanın da tasfiyesi lazımdır. Bunun için nefsi teskiye etmekten yani cibilli olan inkar hastalığından ve kalbi şeytandan ve fena arkadaşlardan kurtarmaktan başka çare yoktur. Nefsi teskiye akamı ı isamiyeye uymakla, sonra kelime-i tevhid denilen la ilahi illallah zikrini çok söylemekte ve sonra velinin sohbetiyle, sonra rabıtasıyla, sonra hayat hikayesini okumakta olur. Kalbin tavsiyesi ibadet yapmakla, bilhassa safar zamanlarını kılmakla ve çok istiğfar okumakla olacağı herkese lazım olan İman kitabının 1999 tarihli baskısının 9. sayfasında ve Saadet-i Ebediye 64. sayfasında ve Hak Söz'ün vesikaları 125. sayfasında yazılıdır. Kalp böyle temizlendiği gibi nefsin de kelime-i tevhid okumakla temizleneceği 52 ve 73. mektubatlarda yazılıdır. Mektep, meslek arkadaşı, öğretmen, gazete, televizyon, radyo, islamiyete, ahlaka, muhalifse bunların fena arkadaş oldukları anlaşılır. Kalp bu üç düşmanın nefsin, şeytanın, kötü arkadaşın şerrinden, hücumundan kurtulunca tasfiye bulur. Yani haramları sevmek hastalığından kurtulur. Allah sevgisi kendiliğinden gelir. Suyu boşalan şişeye havanın dolmasın gibi olur. Nefsini tezkiye eden kurtuldu. ''Nefsini günahta, cehalette, delalette bırakan ziyan etti.'' buyuruldu. Muvakip tefsirinde diyor ki, ''Nefis tezkiye edilince kalp tasfiye bulur.'' Yani nefs kötü isteklerden kurtarılınca kalbin mağluklara, haramlara bağlılığı kalmaz. Farisi'nin dediği gibi, ''Haramları istemekten kesilmedikçe nefis, kalp ilahi nurlara ayna olmaz hiç.'' Nefsin kötülükleri, pislikleri demek, İslamiyet'in beğenmediği, haram ettiği şeyler, yani dünya demektir. Şimdi bazıları Allahu u Teala'nın fena dediği, yasak ettiği şeylere moda, asrilik, ilericilik diyor. Allahu u Teala'nın beğendiği, emrettiği şeylere gericilik, cahillik diyor. Haram işleyenlere sanatkar, aydın, ilerici insan, Müslümanlara mürteci, yobaz, gerici diyenler oluyor. Bunlara aldanmayın. Dini ehl Sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenin. Görülüyor ki bu açık, parlak isamiyete ve temiz, doğru yola inanmayan kimsenin kalbi, şekerin tadını almayan safralı gibi hastadır. Farisi'nin dediği gibi. Bir kimse körse, güneşin suçu ne? Seyr ve sülükten yani tasavvuf yolunda ilerlemekten maksat, nefsi tezgiye ve kalbi tasfiye demektir. Yani nefsi ve kalbi hastalıklardan kurtarmaktır. Bakara suresinde, Kalplerinde hastalık vardır ve halindeki 9. ayet kerimede bildirilen hastalık tedavi edilmedikçe hakiki iman ele geçmez. Bu afetler varken akıl yoluyla kalbe hasıl olan iman, imanın suretidir. Çünkü nifis bu imanın tersini istemekte, küfründe inat ve ısrar etmektedir. Böyle iman safra hastasının şekerin tatlı olduğuna iman etmesin gibidir. Her ne kadar inandığım dese de vicdani şekere acı bilmektedir. Safrası düzeldikten sonra şekerin tatlı olduğuna hakiki iman hasıl olur. İnsanın hakikatinde nefsin teskiyesinden ve kalbin imtinaından sonra kalte hasıl olur. İtminan hakiki inanmak demektir. İşte böyle hakiki iman yalnız evliyada bulunur ve elden gitmez. Yunus suresinde biliniz ki Allahu Teala'nın evliyası için azaf korkusu, nimetlere kavuşmak üzüntüsü yoktur. Mealindeki 62. ayet-i kerimedeki müjde böyle iman sahipleri içindir. Allahu Teala hepimizi bu kamil hakiki imanla şereflendirsin. 47. mektup. Bu mektup yine nakib yani Diyanet İşleri Reisi Seyyid Şeyh Feride gönderilmiştir. Geçen senelerdeki kafirlerin azgınlığından şikayet etmekte Müslümanların dine hürriyet veren hükümetin dua etmesi lazım olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala sizi iyilerin iyisi olan atalarınızın yolunda bulundursun ve onların önce en üstününe sonra geridekilerin hepsine dualarınızı ve selamlarınızı eriştirsin. İslam alimi milletin yanında bedendeki kalp gibidir. Kalp Temiz iyi olunca beden iyi işler yapar. Kalp bozuk olunca bütün uzuvlar hep kötü işler yapar. Bunun gibi alimler ise millete iyi olur, ileriye gider. Onlar bozuk olursa millet de bozuk olur, felakete gider. Ekber Şah'ın hükümeti zamanında Müslümanların başına ne sıkıntılar ne felaketler gelmişti, hepimiz biliyoruz. Bin yıl önce Müslümanlar kendi dinlerinde olacak, kafirler de kendi dinlerinde olacak. Nitekim Kafirin Suresi bu hali haber vermektedir. Bunlardan birkaç sene önce din düşmanları Müslümanların önünde dinsizliklerini açıkça yapıyor, bu mübarek İslam memleketinde yani Hindistan'da Müslümanlar akamı ı İslamiye'yi yapamıyorlardı. Yerlerin, göklerin her çeşit enerjisinin sahibi olan Allahu Teala'nın sevgilisi Muhammed Aleyhisselam inananların, onun ışıklı yolunda ilerleyenlerin aşağılanması, ırpalanması, ona inanmayanların, ona düşman olanların el üstünde tutulması, beğenilmesi ne kadar acı ve korkunç bir alçaklıktı. Müslümanlar yaralı kaderiyle sabrediyorlardı. İslam düşmanları yazılarıyla, kalemleriyle, sözleriyle, mevki kuvvetleriyle ve her vasıtayla alay ederek, taşkınca, azgınca saldırarak yaralara tuz serpiyorlardı. Hidayet, saadet güneşi, delalet ve irtidatı bulutlarıyla örtülmüş, hak, fazilet ışıkları, haksızlık, ahlaksızlık perdeleri altına çekilmişti. Dün düşmanlarının ölmesi, bunların yerine gelenlerin, Müslümanların da hak ve hürriyet tanımaları haberi işitildiği anda Müslümanlar, bunlara her türlü yardım ve hizmeti kendilerine borç bildi. Kavuşulan hürriyetten faydalanarak bu temiz mayalı, asilkanlı milletin İslamiyete yapışmasına, dinin, imanın kuvvetlenmesine çalışmayı en mukaddes vazife böldü. Bütün Müslümanların devlete, hükümete sözleriyle, yazılarıyla ve elleriyle, işleriyle yardım etmesi zaten vaciptir. İslamiyete yardımın en kıymetlisi ve ehemmiyetlisi, Ehl-i Sünnet itikadını ve ahkam İslamiye'yi meydana çıkarmak, Ehl-i Sünnet ve El cemaat itikadını bozmak için çıkarılan kitaplara, mecmua ve gazetelere cevap yazarak, komünistlerin, masonların, mezhepsizlerin devletimize karşı kötüledikleri fitne ve fesat ateşini söndürmektedir. Böylece din hırsızlarının, Yahudi, Hristiyan ve mürtetlerin Müslüman yavrularını aldatmalarını önlemektedir. İslamiyete, hükümete ve millete bu imdadı yapacak olan ancak doğru yolda olan alimlerdir. Böyle alimler siyasette uğraşmaz. Dini, siyasete, mal, sandalye ve şöhret kazanmaya ahiret etmez. Kendilerine din adamı ismini verip, Kur'an tercümeleri, din kitapları yazan, mal ve makam aşıkları ahiret alimi değil, dünyalık toplayacaklardır. Bunların kitapları, mecmuaları, sözleri zehirdir. Dini imanı bozar ve millet arasında fitneye fesat sokar. Farisi'nin dediği gibi, din adamı görünüp dünyaya tapan kimse kendi yoldan sapmıştır, Gayre nasıl göstere. Ekberşah zamanında Müslümanların başına gelen belalar hep böyle, din adamı şekline giren dinsizler sebep olmuştu. Milleti hep bunların gazeteleri, kitapları kışkırtmıştı. Müslüman ismi altında yanlış yolda gidenlerin başları hep bu kötü din adamları olmuştur. Din âlimi tanımayan bir kimse yoldan çıkarsa bu sapıklığı başkalarına bulaşmaz veya nadiren bulaşır. Zamanımızın tarikatçıları da Müslümanları doğru yoldan çıkarıyor. Bunlar da sahte din adamlarının kitapları, mecmuaları ve gazetelerdeki yazıları gibi gençlerin dininin imanının bozulmasına sebep oluyor. İşte bugün her Müslüman elinden gelen yardımı yapmayıp İslamiyet yine bozulur, hakaret altına düşerse hükümete yardımı esirgeyen her Müslüman ahirette mesul olacaktır. Bunun için bu fakir yani İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh gücüm, kuvvetim olmadığı halde yardıma koşmaya özeniyorum. Güçlükleri yenerek İslamiyete ufacık bir hizmet edebilmek yolunu arıyorum. İyilerin çoğalmasını isteyen de onlardan sayılır buyurulmuştur. Belki bu zavallı ya da Müslümanlara serbestlik veren, onların hakkını koruyan, adil hükümet adamlarına nasip olan büyük sevapların damlaları bulaşır diye ümitleniyorum. Kendimi Yusuf aleyhisselamı birkaç de satın almak için pazara çıkan koca karıya benzetiyorum. Bugünlerde huzurunuza şereflenmek ümidindeyim. Allahu u Teala size din üzerinde konuşmak fırsatını ihsan buyurmuştur. Her konuşmanıza Müslümanların dinlerini rahatça ve kolayca öğrenmeleri ve ibadet edebilmeleri için ve Mürtidlerin Müslümanlara saldırmalarını önlemek için gayret buyurmanızı candan diliyorum. Geçici ve sonsuz devletlere kavuşmanız için dua ediyorum. İslamiyet Allah-u Teala'nın emirleridir. Hakim Allah-u Teala'dır. Emri de Kur'an-ı Kerim'dir. İslamiyet dünyadan kalktı. Hiçbir yerde kalmadı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yalnız okumak için göndermedi. Amel için din alimlerinin anlayıp fıkıh kitaplarında bildirdiklerini yapmak için gönderildi. Bunları yapacak, yaptıracak da hakiki din alimleridir. Bunlara ehli sünnet alimi denir. Mısır, Suriye ve Irak çoktan bozuldu. Fransızlar, İngilizler 1. Cihan Harbi'nden sonra buraları işgal etti. İslam düşmanlığını, aylaksızlığını, merhametsizliğini getirdi. Fikir hürriyetini getiriyoruz diyerek çeşitli fırkaları partiler kurdular. Her partili diğerine düşman oldu. Milleti parçaladı. İkinci Cihan Harbi'nden sonra çekilip giderlerken de din cahili, zalim kimseleri Müslümanların başına bıraktılar. Bu dinsiz hükümetler zindanları da idamları da hakiki İslam alimlerini imha ettiler. Muhammed Abdu, Reşit Rıza ve Seyyid Kutup ve Medudi ve sebliyi cemaatçılar gibi mesefsiz reformcu sahte din adamları da kitapları, mecmuaları ve gazeteleriyle hakiki din bilginlerini, ehli sünnet ilimlerini yok ettiler. Müslümanlık ilim üzerine kurulduğundan ilim ve alim kalmayınca isamiyet bozuldu. Bulut olmayınca yağmuru beklemek mucize istemek olur. Allahu Teala bunu yapabilir fakat adeti böyle değildir. İslam alimi yetiştirebilmek için İslam ilimleri meydana çıkıp yayılıp 100 sene geçmesi lazımdır. Müslüman yaşadığı memleketin hükümetine isyan etmez, bölücülük yapmaz, fitne, anarşi çıkarmaktan uzak olur. Kimseye fenalık etmez, kimsenin canına, malına, hakkına, ırzına, namusuna saldırmaz. İslamiyete ve kanunlara uygun yaşar. 48. Mektup Bu mektup yine Nakip Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Din alimlerine hürmet etmek lazım olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala, peygamberlerin en üstününe hürmet için din düşmanlarına karşı olan mücadelenizde yardımcınız olsun. Mübarek mektubunuzu okumakla şereflendik. İlim öğrenen ve tasavvuf yolunda çalışan gençlere sarf etmek üzere bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. İlim öğrenen talebeyi tasavvufa çalışanlardan önce yazdığınızı görünce çok sevindik. Zahir, batının alametidir, buyurmuşlardır. İnşallah mübarek kalbinizde bu talebe daha önce bulunmaktadır. Arabi'nin dediği gibi, Her kaptan içinde olan dışarı sızar. İlim talebesini ileride tutmak, isamiyetin ilerlemesine sebep olur. Bunlar isamiyetin bekçileridir. Muhammed Aleyhisselam'ın dinini sonsuzlara karşı bunlar koruyacaktır. Kıyamet günü herkese İslamiyet'ten sorulacak, tasavvuftan sorulmayacaktır. Cennete girmek, cehennemden kurtulmak ancak İslamiyet'e uymak da olur. İnsanların en iyileri seçilmiş yeri olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkesi İslamiyet'e çağırmıştır. Kurtuluş yolu İslamiyet'tir. O büyükler İslamiyet'i bildirmek için gönderildi. O halde en kıymetli ibadet, insanlara yapılacak en büyük iyilik, İslamiyetin öğrenilmesine, yapılmasına çalışmaktır ve İslamiyetin bir emrini meydana çıkarmaktır. Hele din düşmanları azgınca dine saldırarak İslam kitaplarını yok ettikleri, Müslüman yavrularını aldattıkları bir memlekette Allahu Teala'nın emirlerinden bir tanesinin yapılmasına sebep olmak binlerce, milyonlarca lira sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü bu ufak iş, peygambere uymak, onların vazifesine ortak olmaktır. Halbuki ibadetlerin en kıymetlisi, sevapların en çoğu onlardadır. Milyonla sadaka vermek, hayrat, hasenat yapmaksa herkese müesser olabilir. İslamiyetin meydana çıkmasına çalışmak, nefsin istemediği şeydir. Buna çalışan nefsiyle cihad etmiş olur. Hayrat yapmaksa nefsin hoşuna gider. Fakat İslamiyet'in öğrenilmesi, yapılması için para sarf etmek şüphesiz çok kıymetlidir. Bu niyete az bir şey vermek, bu niyet olmadan sarf edilen milyonlarcadan aşağı değildir. Her Müslüman, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını tercüme edip bastıran kurumlara yardım etmesi lazımdır. Bunlardan bir iki kitabı satın alıp komşuya, arkadaşa hediye etmek hem bu kuruluşlara yardım olur hem de İslamiyet'e büyük hizmet olur. Sual Nefsine uyan ilim talebesi nefsiyle cihad eden Sofi'den nasıl üstün olabilir? Cevap İlim öğrenen kimse nefsine uyumakla kendine zarar yapsa da herkes onun ilminden faydalanır. Kendini yakarsa da başkalarının kurtulmasına sebep olur. Sofi ise kendini kurtarmakla uğraşmaktadır. Başkalarına faydası yoktur. İslamiyet, insanların saadetine çalışanları kendini kurtarmaya çalışanlardan daha üstün tutmaktadır. Evet Tasavvuf yolunda ilerleyen bir salik fena ve beka makamlarına erer ve sonra onları davet etmek vazifesiyle şereflendirilirse peygamberlik makamından nasibi olur. İslam bildirenlerden herkesi saadetlere erdirenlerden olur. İslam alimleri gibi üstün ve kıymetli olur. Bu Allahu Teala'nın öyle bir nimetidir ki dilediği seçilmişlere ihsan eder. Onun ihsanı pek büyüktür. İslamiyetin öğrenilmesine çalışmak, iman edilecek şeyleri ehli sünnet alimlerinin kitaplarında bildirdikleri gibi yaymakla i̇slam ahkamiyeyi yani Allahu Teala'nın emir ve yasak ettiği şeyleri fıkıh kitaplarına uygun olarak bildirmekte olur. Evvela İngiliz casuslarının ve bidat ehlinin mezhepsizlerin yalanlarına cevap verilir. Böyle çalışanlara bedenle hizmet edenler ve malla, söz ve yazıyla ve doğayla yardım edenler de bu sevaba kavuşurlar. Fakat bu işleri yalnız Allah rızası için ve kanunlara uygun olarak yapmak ve fitneye sebep olmamak lazımdır. 49. mektup. Bu mektup yine Nâkıb Seyyid şey Feride yazılmıştır. Zahiri İslamiyetin emirlerini yapmakta süslemek ve batını Allahu Teala'dan başka şeylere bağlamamak lazım geldiğini bildirmektedir. Allahu Teala sizi bilinen nimetlere ve bilinmeyen saadetlere kavuştursun. Bilinen nimetler zahirin yani bedenin akam İslamiyeyi yapmakta süslemesidir. Görünmeyen manevi saadette batının yani kalbin ve ruhun Allahu Teala'ya başka şeylere bağlanmaktan kurtulmasıdır. Acaba hangi seçilmiş kimseler bu iki nimete şereflendirilirler? 50. mektup. Bu mektup Seyyid Şeyh Feride rahmetullahi aleyh gönderilmiştir. Dünyanın aşağılığını, kötülüğünü bildirmektedir. Allahu Teala sevgili peygamberi e hürmetine kendisinden başkalarına köle olmaktan kurtarsın.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 Buna tutulmuş olmakla beraber, ahiret muhasebesinin yanında çok kolay kalan dünya muhasebesinden korkmaktadır. Sebepler aleminde şerefli teveccüh ve yardımlarınızı kuvvetli bir dayanak bilmektedir. Yeni divanda o yüksek makamı memurlarından olduğunun bildirilmesini ümit eder. Bana gönül ver, cesareti gör, tilkinin çağır, bak aslan oluyor. Allahu Teala size görünen ve görünmeyen devlet ve saadetler versin. Akıl başkadır, zeka başkadır. Akıl, iyiyi kötüyü, faydalıyı zararlıyı anlar, ayırır. Aklı az olanın zekası çok olabilir. Zekası çok olan kafirleri, din düşmanlarını akıllı sanmak doğru değildir. Allah'a kulluk ederim, tapındığım dergah bir, Bilhassa ayrılmadığım tevhidden Allah bir.